Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamü ala nabiyina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü. Kardeşler, inşallah işleyeceğimiz ders Şeyh Muhammed bin Abdülvehab'ın dinde 3 temel esas ve delilleri olacak. Rabbim güzelce anlayıp amel etmeyi bize nasip etsin. Ezberlenmesi gereken bir ders. İnşallah ezberleriz. Ey Müslüman! Allah sana rahmetiyle muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar birincisi ilim. Öğrenilmesi gereken gerçek ilim. Allah'ı, peygamberi ve İslam delillerini dinini delilleriyle bilme zorunluluğu İkincisi ise bu öğrenilen ilim ile gereğine göre amel etmek. Üçüncüsü bu ilmi öğrenme insanlığı davet etmek. Dördüncüsü de bu davet esnasında karşılaşılacak zorluklara, sıkıntılara sabretmektir. Bu meselelere delil ise Allahü Teala'nın şu ayetidir. Yarattığı her canlıya Dünya ve ahirette Rahman ismiyle Mü'min kullarına ise Ahirette Rahim ismiyle Rahmet eden Allah'ın adıyla Asra yemin olsun ki Burada asır, çağ ikindi vakti uzun bir zaman Manasına gelir İnsanlık hüsrandıdır Ancak iman edenler Salih amel işleyenler Ve birbirlerine hakkı ve sabrı Tavsiye edenler Bundan müsnesnadır. Asarı suresi birinci ve üçüncü ayetler. Asır suresinin tamamı. İmam Şafi Rahimallah bu sure hakkında eğer Allahu Teala yarattıklarına bu sureden başka bir hüccet indirmemiş olsaydı yine de onlara hüccet olarak yeterdi diye buyurmuştur. Ve İmam Bukhari Rahimallah da şöyle demektedir. Şöyle geçmektedir. İlim söz ve amelden önce gelir konusu. Buna delil olarak Allahu Teala'nın şöyle Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed bil ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir mabut yoktur. Ve günahların için Allah'a mağfiret dile. Muhammed suresi 19. ayet. Sallallahu aleyhi ve Teala ayette ilme söz ve amelden önce başlamıştır bil ki ey Müslüman Allah sana merhamet etsin her Müslüman kadın ve erkeğin şu üç hususu bilmesi gerekir birinci husus muhakkak ki bizi yaratan rızıklandıran Allah'tır ve ona Allah bizi başıboş ve o Allah bizi başıboş bırakmamış bir peygamber göndermiştir kim bu peygambere uyar, ona tabi olursa cennete girer. Bu konuya delil ise Allah'ın şu sözleridir. Ey insanlar, muhakkak ki biz Firavun'a peygamber gönderdiğimiz gibi size de yaptıklarınıza şahitlik etsin diye bir peygamber gönderdik. Firavun gönderdiğimiz peygambere asi olmuştu da biz de onu çok şiddetli ve ağır bir biçimde yakalamıştık. Müzzemmil suresi 15 ve 16. ayetler. İkincisi, ikinci husus kardeşler, Allah hiçbir şekilde yapılan ibadetlerde kendisine ortak koşulmasına razı olmaz. Ortak koşulan bir melek ya da peygamber olması durumu değiştirmez. Buna delil ise allah Teala'nın şu sözüdür. Muhakkak ki mescitler Allah'a mahsustur. Allah'la beraber başka bir kimseye dua etmeyin. Yani hacetinizi İstemeyin, ibadet yapmayın. Cin suresi 18. ayet. Üçüncüsü de kardeşler. Muhakkak ki kim peygambere itaat eder Allah'ı birler, ona ortak koşmazsa onun en yakını dahi olsa Allah'a ve peygambere düşmanlık edeni dost edilmesi caiz değilir. Buna delil ise allah Teala'nın şu sözüdür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi babaları, evratları, kardeşleri ve akrabalar dahi olsa Allah'a ve Resulüne düşmanlık edene sevgi besler bir vaziyette bulamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendinden bir ruh ile destek verdiği kimselerdir. Allah o kimseleri altlarından ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacakları cennetlere girdirecektir. Allah onlardan onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte o kimseler Allah'ın hizbi yani grubu taraftarı taraftarı oluştururlar. Allah'ın taraftarları ise işte onlar felah ehlidir. Mücadele suresi 22. ayette Bil ki ey Müslüman Allah seni ona itaate yöneltsin. İbrahim aleyhisselamın dini olan hanifiyelik batıldan hakka doğru yönelmek sadece Allah'a tek olarak ona ibadet etmek ihlaslı olmak demektir. Allah bütün insanlığa bunu emretmiş bu şekilde ibadet etmelerini istemiştir. Çünkü insanlığı bunun için yaratmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayette. Bana ibadet etsinler sözünden maksat Allahü u Teala'yı Bu Allah'ın insanlığa en büyük emri olan tevhiddir. Tevhid Allah'ı bütün ibadet çeşitlerinde birlemektir. Allah'ın insanlığa en büyük Yasayı, yasağı ise ona şirk koşmaktır. Şirk ise Allah'la beraber başka bir şeye ibadet, ibadette, itaate, itaatte bulunmaktır. Buna delil ise Allah-u şu sözüdür. Allah'a ibadet edin. Ona, her, ona herhangi bir şeyi ortak koşmayın. Nisa suresi 36. ayette. Eğer birisi sizi insanın üzerine öğrenmesi gerekli olan 3 temel ases nedir diye sorarsa vereceğin cevap şu olsun. Kulun Rabbini, dinini ve peygamberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmesi, tanıması ve öğrenmesidir. Birinci esas, üç esasının içine giriş yapıyoruz. Arkadaşlar, Birinci esas kulun Rabbini bilmesi. Sana Rabbin kim diye sorduğu, sorulduğu zaman şöyle cevap ver. Benim Rabbim Allah'tır. O ki beni ve bütün yaratılmışları alemleri nimetiyle terbiye eden, yetiştiren Allah'tır. O benim kendisine ibadet ettiğim ondan başka hiçbir ilahın olmadığı Allah'tır. Buna ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Hamdın her türlüsü alemler Rabbi olan Allah içindir. Fatiha Suresi 2. Ayet Allah'ın dışındaki her şey yaratılmış bir alemdir. Ben de bu alemden yaratılmışlardan biriyim. Sana Rabbini ne ile nasıl tanıdın bildin diye sorulduğu zaman şöyle cevap ver. Onu varlığına delalet eden eylemleriyle ve mahlukatlarıyla bildim. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Yedi kat gök ve yedi kat yer ve aralarındaki her şey onun mahlukatlarındandır. Ona delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah'ın varlığına delalet eden onun ayetlerindendir. Güneş ve ayı Rabler edinip secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer Allah'a ibadet ediyorsanız. Fussilet suresi 37. ayet. Ve şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki sizin Rabbiniz olan Allah gökleri ve yeryüzünü altı günde yaratmış. Ve sonra arşın üstüne yükselmiştir. Gününüzün aydınlığı. Onu süratle takip eden, geceyle örten, güneşi ayı ve yıldızlara emrine boyun eğdiren odur. Böyle de her şeyi yoktan var et, böyle de her şeyi yoktan var etmek ve yarattıklarını üzerinde tasarruf ve hüküm sahibi olma hakkı yalnızca Allah'ındır. Alemin Rabbi olan yüce Allah hayrı bol olandır. Araf suresi 54. ayette. Kardeşler Rab ibadet edilendir. Buna denilirse Yüce Allah şu sözü, Ey insanlar! sizi ve sizden önceki yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki böylece Allah'ın gazabından kurtulmuş olursunuz. O Rab ki sizin için yeryüzünü bir döşek gökyüzünü de sağlam bir çatı yaptı. Gökyüzünden yağmuru indirip onunla sizin için çeşitli meyveleri rızık olarak çıkarttı. Öyleyse siz bunları bildiğiniz halde Allah'a ortak koşmayın. Bakara suresi 21. ve 22. ayetler. Büyük tefsir aleminden İbdi Kesir Rahimullah şöyle buyurmuştur. İbadette müstahak olan bu kadar çeşitli muhalukatı yaratan Allah'tır. İbadet çeşitleri Allah'ın yapılmasını emrettiği İslam'ın şartları, imanı şartları ihsan ile ihsan gibi ibadetlerdir. Öyleyse ise dua, korku, ümit etmek, tevekkül etmek, isteyerek yönelmek, çekinerek korkmak, itaat ederek sakınmak, bilerek korkmak, yönelmek, yardım dilemek, sığınmak, imdat dilemek, kurban kesmek, adak adamak, yardımını beklemek hep ibadet, hep ibadet çeşitlerindendir. Bunlar gibi Allah'ın emrettiği bütün ibadetler yalnızca Allah için yapılır. Bu ibadetlere delil ise Yüce Allah'ın şu ayetidir. Şu ayetleridir. Dua. Muhakkak ki mescidler ibadet yerleri yalnızca Allah'a aittir. Bu duanın delili. Dolayısıyla Allah'tan başka birine dua ederek ibadet etmeyin. Dua neymiş? İbadetmiş. İbadet Peygamber Aleyhisselamın Vesselam'ın bir hadis-i diyor ya. Dua ibadetin ta kendisidir. Evet. Cin suresi 18. ayet kardeşlerim. Kim Allah'tan başkasına dua eder ya da duasında Allah'la beraber başkasına da ortak koşarsa ya da duasının bir kısmını başka bir şeye niyazda bulunmak için harcarsa şirke düşer kafir olur. Buna ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Kim Allah'la beraber başka bir ilaha, mağbuda ilahlığına hiçbir delili olmadığı halde dua edecek olursa muhakkak ki onun cezası yani hesabı Rabbi katında olacaktır. Şüphesiz kafirler iflah olmayacaklardır. Mü, e, Muminun Suresi 117. Ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dua ibadetinin beyni özüdür. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Sizin Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin de dualarınıza cevap vereyim icabe edeyim. Muhakkak ki bana ibadet etmekten kibirlenenler hakir ve küçük düşürülmüş olarak cehenneme geleceklerdir. Duhafır suresi 60. ayet. Burada peygamber şey burada Allah Azze ve Celle duayı neyden saydı? İbadetten. Muhakkak ki bana ibadet etmekten kibirlenenler. Yani Allah Azze ve Celle'ye elini açıp acizliğini isaret edenler Allah'tan istemekten kibirlenenler için Allah Azze ve Celle böyle ayetle cevap veriyor. Korkunun yani Allah e, Allah ve Allah'tan başkasına korkmanın delili de yani kork, Allah'tan başkasına korkmanın e, küfür olduğunun delili ise bu ibadette delil ise korku ibadeti Yüce Allah'ın şu ayetidir. Eğer ima eden kimseler onlardan yani kafirlerden değil Benden korkun. Ali İmran suresi 175. ayet. Ümit etmek ise kardeşler bu ibadetin delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Kim Rabbi ile karşılaşmayı ümit ederse salih amel işlesin ve ibadetine yap, yapmış olduğu ibadetlere de ona kimseye ortak koşmasın. Kevh suresi 110. ayet. Tevekkül etmek dayanıp güvenmekle ilgili. Bu ibadetin delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Eğer ima eden kimseler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin, dayanın ve güvenin. Maide suresi 23. ayet. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak suresi 3. ayet. İsteyerek yönelmek, çekinerek korkmak, itaat ederek sakınmak. Bu ibadetlere delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Şüphesiz ki onlar hayırlı işleri yapmakta acil ederler ve bize korku ve istekle dua ederler. Korku ve istekle dua ederler. Onlar bize karşı emirlerimize itaat ederek sakınırlar. Bilerek korkmaya ise bu ibadette değil ise yüce Allah'ın Onların Onlardan değil asıl benden bilerek gereği gibi korkun. Bakan o suresi 150. ayet. Allah'a yönelmek bu ibadetin delili ise yüce Allah'ın şu sözüdür. Her işinizde Rabbinize yönelin ve nefisiniz nefislerinizle onun emirlerine, dinine teslim olun. Zümer suresi 54. ayet. Yardım dilemek bu ibadet delil, bu ibadetin delil ise yüce Allah'ın şu sözüdür. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresi 5. ayet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştu. Yardım dilediğin zaman Allah'tan yardım dile. Sığınmak. Bu ibadetin delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. De ki insanlar Rabbi ve hükümdarı olan Allah'a sığınırım. Nas suresi 1 ve 2. ayetler. İmdat dilemek. Bu ibadetin delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Rabbimizi imdada çağırdın. Rabbinizi imdada çağırdığınızda o hemen akabinde sizin bu çağrınıza cevap vermişti. Enfal Suresi 9. ayet. Bugün bu ibadetleri başkalarına mal Abdul Kadir gelani bir çağırdım mı? Şak diye gelir diyor. Kurban kesmenin bu ibadetin delili ise yüce Allah şu sözüdür. Deki ki benim namazım, kestiğim, kurban, hayatım ve ölümüm alemler Rabbi olan Allah içindir. Onun bu ibadetlerinde hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla bu ibadetlerimi yapmakla emrolundum. Ve ben ilk Müslüman olanım. Yerhamdülillah. <gülüyor> Enam suresi 162 ve 163. ayetler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sünnetinde de şöyle buyurmuştur. Allah kendinden başkası için kurban kesene lanet etmiştir. Adak adamak. Bu da bol bol memlekette var yani. Bu ibadetin delili ise Yüce Allah şu sözlür. Onlar adaklarını yerine getirirler ve şerri kötülüğü yaygınlaşmış olan o günden korkarlar. İnsan suresi 7. ayet. Arkadaşlar bu okuduğumuz ayetler, deliller Allah Azze ve Celle'yi tanımayla alakalıydı. 3 esasından 2 olan Rabbini bilmeyle ilgili ayetlerdi. Genelde aslında bu ayetler aklımızda var. Yani biliyoruz ama parça parça. Mesela normal şartlarda bu Risale'yi okumadan konuşmuş olsaydık Rabbi varlığına delil olarak bunları belki getiremezdik ama aklımızda olanları getiremezdik. Şimdi en azından bu ayetler toplanmış oldu. Birkaç kere daha gözden geçirdik mi bu Risale'yi? O şeyler de, deliller de sıralı bir şekilde inşallah oturur. İkinci esas olarak da, birinci esas Rabbi bilmekti. İkinci esas, kulun İslam dinini delilleriyle bilmesi. İslam'ın tarifi ilk olan başlık. İslam, kulun Allah'ı bütün yapmış olduğu ibadetlerde birleyerek ona teslim olması, emirlerine yasaklarına boyun eğerek itaat etmesi, Şekten ve onun ehlinden kendini uzak tutması, beri kılması demektir. İslam üç mertebedir. Bu mertebeler şunlardır. İslam, iman ve ihsan. Her mertebesinde, her mertebenin de kendine göre rukunları vardır. Birinci mertebe İslam. İslam'ın rukunları. Bunlar İslam rukunları. Beş rukunu var. Kelime-i şehadet. Şehadet getirmektir. Yani Allah, Allah'tan başkası, başka hakkı ile gereği gibi ibadet edilecek hiçbir mağbud ilahi yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. İkincisi namaz kılmak, üçüncüsü zekat vermek, dördüncüsü oruç tutmak, beşincisi de hac etmek. Yani Allah'ın evini hac etmek. Kelime-i delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Allah ondan başka hakkı ile ibadet edilecek hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Öyle de öyle de melekler ve ilim ehli onlar dost doğru ve adaletli olarak buna şahitlik etmişlerdir. O izzet ve hüküm sahibinden başka hak hakkı ile ibadet edilecek bir ilah yoktur. Ali İmran suresi 18. ayet Şehadetin manası ise Allah'tan başka hakkı ile gerektiği gibi ibadet edilecek başka bir ilah yoktur demektir. Başka bir ilah yoktur sözü Allah'ın dışındaki bütün ibadet edilen her şeyi iptal eder, hükmünü kaldırır. Allah'tan başka sözü bütün ibadet çeşitlerinin yalnızca tek olarak Allah'a ait olması demektir. Onun ibadetlerde kendisinin bir ortağı olmadığı gibi mülkünde de bir ortağı yoktur. Bu şehadetin açıklaması ve tefsiri Yüce Allah'ın şu sözleridir. Hani İbrahim babasına ve kavmine beni yaratan Allah hariç sizin ibadetliklerinizden beriyim. Muhakkak ki o beni doğruya iletecektir. Allah İbrahim'in bu sözünü kendisinden sonra gelecek olanlar belki hakka Hakk'a doğruya yönel, yönelirler dönerler diye baki kılmıştır. Zuhruf Suresi 26. ve 28. ayetler. Ve şöyle buyurmuştur. De ki ey kitap ehli Yahudiler ve Hristiyanlar. Sizinle bizim aramızda ortak olan kelimeye geliniz. O kelime ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğimiz ona herhangi bir şey ortak koşmayacağımız Allah'ın dışında Rabbimiz Birbirimizi Rabler edinmeyeceğimiz kelime-i tevhiddir. Eğer yüz çevirir, gerisin geriye dönerlerse onlara şahit olun. Biz Müslüman olanlarız deyin. Ali İmran suresi 64. ayet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü elçisi olduğuna delil ise Yüce Allah'ın şu Muhakkak ki size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Tevbe Suresi 128. Ayet Muhammed Allah'ın Resulü şehadetin manası ise şudur. Emrettiği şeyleri yerine getirmek, haber verdiği şeyleri doğrulamak, yasakladığı ve nehyettiği şeylerden kaçınmak. Allah'a onun getirdiğinden başka bir şeyle ibadet etmemek demektir. Yani bir insan Muhammed'e Resulullah dedi mi bunları kabul ediyor. Yani bunlardan birini insan reddetse o şahadet düşer. Yani bugün kim gibi? Hadis inkarcıları gibi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın getirdiklerini ne yapıyorlar? Haber verdikleri reddediyor adam. Reddettiği an bu Muhammed'in Resulullah'ın rögnünü düşürmüş olur. Bu şahadet düşer. Çünkü getirdiği, söylediğini reddediyorsun. En iyisini kabul edeceğim namazın zekatın ve tevhidin tefsirine delil ise yüce Allah'ın şu sözüdür. Onlar yalnızca Allah'a ibadet etmek, vedini ibadeti, dini, din burada ibadet demek, dini yani ibadeti sadece ona halis kılmak, batıldan hakka meyleden kişiler olmak, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Zira doğru dost doğru hinanç medin işte bu dindir. Ben yine suresi 5. ayet. Oruç ibadetinin farziyetine delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Ey iman edenler sizden öncekinlere yazıldığı gibi yani farz kılındığı gibi size de oruç yazılmıştır. Umulur ki Allah'ın azabından korkarsınız, sakınırsınız. Bakara suresi 183. ayet. Hac ibadetin farziyetine delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Allah'ın kulları üzerindeki evine girmeye gücü yetenler için hac etmeleri bir haktır. Eğer kim inkar eder, küfrederse muhakkak ki Allah bütün alimlerden âlimlerden müstağnidir. Onlara ihtiyacı yoktur. Ali İmran suresi 197. şey 97. ayet. Burada da hacla ilgili de bugün ne diyor adam? Cahil olanları kastetmiyorum. Kasti olarak ne diyor adam? Ya diyor hacca niye gidiyorsun? Araplara diyor para yediriyorsun diyor. Haşa süm haşa. Bu adam kafir olur. Ki bunu adam kasıtla yapıyor. Kastı bu yani. Dinle dalga geçmek. Allah ıslah etsin. Islah olmayacaksa kahretsin. İkinci mertebe ise iman. İman 70 kısır şubedir. En yücesi üstünü La ilahe illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur demek. En aşağısı ise yolda bulunan rahatsız edici şeyleri yok etmek, imha etmektir. Haya etmek imanın şubelerindendir. İmanın 6 şartı vardır. İmanın şartlarından birincisi Allah'a iman etmek. Yani Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, iyi ve kötü yönleriyle kadere inanmaktır. Hayrıyla, şerriyle. Bu ibadetlere ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. İyilik, yüzlerinizi doğuya veya batıya doğru çevirmek değildir. Ve lakin... Gerçek iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklerine, kitabına ve peygamberlere iman edenin iyiliğidir. Bakara suresi 177. ayet. Kadere inanmaya delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Muhakkak ki biz her şeyi belli bir kadere göre yarattık. Kamer suresi 49. ayet. Ve üçüncü mertebe ise ihsan mertebesi. İhsanın tek bir rüknü vardır. O da Allah'a sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmektir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. İhsanın delili ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Muhakkak ki Allah takva sahipleri haramlardan Allah'tan korkarak kaçınanlar. Takva neymiş? Burada takvanın açılımı da var. Haramlardan Allah'tan korkarak kaçınanlar. Bu takvadır. Ve ihsan edenlerle kullarını hakkı ile kulluklarına hakkı ile yerine getirenler ilmi yardım ile beraberdir. Allah Azze ve Celle. Nahl Suresi 128. Ayet Yani parantezleri kaldıracak olursak muhakkak ki Allah takva sahipleri ile beraberdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İzzet ve rahmet sahibi olan Allah'a tevekkül et. O ki namaza kalktığın zaman ve secde edenler arasındaki değişmeni görür. Şüphesiz ki o her şeyi işten bilendir. Şu ara suresi 217. ayetle ile 220. ayet ver. Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ne işte olursan ol, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku. insanlar ne amel işlerseniz işleyin. Siz ona daldığınız sırada mutlaka mutlaka muhakkak ki sizin biz sizin üzerinize şahit oluyoruz. Yunus suresi 61. ayet. Bu konuyu bu konuya Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sünnetinden delil ise meşhur Cibril hadisidir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'dan rivayet olunan bir hadisi şerefte şöyle buyurulmuştur. Biz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorken üzerimize beyaz elbiseli, simsiyah saçlı, üzerine yolculuk eseri gözükmeyen, içimizden onu kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Ve peygamberin dizilerine dizilerini dayayarak iki elini bacaklarının üstüne koyarak oturdu ve Peygamber Efendimize ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana İslam'dan haber verdi dedi. O o da Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir demen, namazı kılman, zekate vermen, orucu tutman gitmeye gücün yeterse hacca gitmen demişti. O da bundan önce kardeşler burada bir şey daha var ilim Almanın bir bir şeyi var usuru var burada. Cibreil Aleyhisselam geliyor, Peygamber Aleyhisselam'a izin istiyor. Peygamber Aleyhisselam izin veriyor buyur diyor. Dizini dizinin dayıyor ellerinde, baldırlarına dizine koyuyor Peygamber Aleyhisselam uyluklarına uyluklarına koyuyor Peygamber Aleyhisselam. Öyle bir soru soruyor. Bu da İlim ehline e, edepten, saygıdan. O da doğru söyledin dedi. Peygamber Selam bunları sayınca Cibril Aleyhisselam dedi ki doğru söyledin. Biz onun hem soru sorup hem de doğrulamasını acayip bir şey olarak karşıladık. Sonra ona bana imandan haber ver dedi. Peygamber Efendimiz de ona iman Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe iyi ve kötü yanlarıyla kadere imandır dedi. Daha sonra bana ihsandan haber ver dedi. Pey Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ihsan senin Allah'ı görmediğin halde Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Şüphesiz ki Allah seni görmektedir. Sonra bana kıyamet saatinden haber ver dedi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem soru soranın soruyu sorandan daha fazla soru sorulanın soruyu sorandan daha fazla bu konuda bir bilgisi yoktur dedi. Cibril bana emarelerinden alametlerinden haber verdi. O da köle kadının kendi sahibine doğurması ayakları ve kendileri çıplak fakir koyun çobanlarının yüksek binalar dikmekte birbiriyle yarışmaları emarelerdendir dedi. Sonra çekip gitti. Uzun bir müddet bekledikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ey Ömer soru soranın kim olduğunu biliyor musunuz? diye sordu. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bu kişi Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi dedi. Bu da Müslim'in birinci cildinde 37. sayfada geçiyor. Bunlar kardeş. Kardeşler. ...İslam'ın... mertebeleriyle idi. dinini bilmesinin mertebeleri. Ve... ...son olarak da üçüncü... ...esas... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bilinmesi... O Haşimoğlu son esas. O Haşimoğlu Abdülmuttalip oğlu, Abdullah oğlu Muhammed'dir. Haşim Kureş'ten, Kureş Arap'tan. Arap ise Allah'ın dostu İbrahim oğlu İsmaili soyundandır. O ikisine ve Peygamber Efendimiz'e en güzel dua ve selam olsun. Onun Peygamber Efendimiz'in 63 yıllık bir ömrü vardır. Bunun 40 yılı peygamberlikten önce 23 yılı ise peygamber ve Resul olarak geçmiştir. İkra suresi ile Nebi Müddesir suresi ile Resul olmuştur. İkra ile Nebi Müddesir ile de Resul olmuştur. Mekke şehri onun memleketidir. Allah onu şirkten sakındırması ve tevhide davet etmesi için göndermiştir. Buna delil ise yüce Allah'ın şu sözleridir. Ey ürti, örtüye bürünen peygamber kalk ve sakındır ve Rabbini yücel. Ve elbiseni temizle ve günahlardan uzak dur. Ve yaptığın iyiliği çok görüp başa kalk, kalk, kalkma ve Rabbin için sabret. Müddesir suresi 1. ve 7. yani 1'den 7'ye kadar olan ayetler. Ayet ki Kalk ve sakındır manası şirkten sakındır. Tevhide davet et demektir. Rabbini yüceltin manası da tevhidle onu birlemekle yücelt demektir. Elbiseni temizlenin manası amellerini şirkten temizle demektir. Günahlarından uzak durun manası putlardan tapılan her şeyden ve ehlinden uzak dur onları terk et demektir. Peygamber Efendimiz şirkten 10 sene insanlığı sakındırdı. Tevhiye davet etti. 10 yılın sonunda miraca çıktı. 5 vekli namaz farz oldu. Bu şekilde Mekke'de 3 sene namaz kıldı. Daha sonra Medine'ye hicret etmekle emrolundu. Hicret kişinin şirk beldesinden küfür, beldesine, küfür beldesinden İslam diyarına intikal etmesi demektir riyaz Salih'in dersinde işlemiştik bunu hicret bölümünde. Hicret kıyamet kopuncaya kadar İslam ümmeti üzerine farzdır. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Melekler ruhlarını canlarını alacakları nefislere siz dünya hayatında ne yapıyordunuz diye sorarlar. Onlar da biz kafirler, kafirler yüzünden dinin emirlerini tatbikten aciz kimseler idik derler. Melekler onlara Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Yeryüzüne hicret etseydiniz derler. O kimselerin baranacakları kalacakları yer cehennemdir. Orası kötülüğü çok olan bir varış yeridir. Erkeklerden kadınlardan ve çocuklardan hicret etmeye gücü yetmeyen aciz kalan bir çare bir çare ve yol bulamayanlar bundan müsnesnadır. Allah böylelerini umulur ki affeder. Allah çokça af ve mağfiret sahibidir. Nisa suresi 97. ayetten 99. ayete kadar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Şüphesiz ki benim arzım yerzu geniştir. Bu itibarla yalnızca bana ibadet edin. Ankebut suresi. 56. ayet. İmam Bedavi Allah ona rahmet etsin bu ayetin iyi sebebinin Mekke'den hicret etmeyen Müslümanların Mekke'de kalışlarıdır. Allah onlara Allah onlara iman ismiyle seslenmiş seslenmiştir. Hicrete sünnetten delil ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözüdür. Tevbe kesilmedikçe hicret de sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tevbe kapısı kapanmaz. Ebu Davut 2479 nolu hadisler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleşim karar kılınca dinin diğer hükümleri ile de olundu. Zekat, oruç, hac, ezan, cihat iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gibi İslam'ın diğer Hükümlerini insanlığa bildirdi. Bu şekilde 10 yılda devam etti. Hicretin 10. yılında vefat etti. Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. Onun getirmiş olduğu bu din kıyamete kadar baki kalacaktır. Hiçbir hayırlı iyi iş yoktur ki onun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dini buna delalet işaret etmesin. Hiçbir kötülük de yoktur ki sakındırmasın. Dinin delalet ettiği hayır, tevhid ve Allah'ın sevdiği ve razı olduğu her şeydir. Allah onu bütün insanlara peygamber olarak göndermiş, insanların ve cinlerin hepsine onu itaat etmeyi farz kılmıştır. Buna delil ise yüce Allah'ın şu sözüdür. De ki: "Ey insanlar, şüphesiz ki ben Allah'ın elçisi, peygamber olarak sizin hepinize gönderildim." A'raf suresi 58. ayet. Onunla Yüce Allah dinini kemale tamama erdirmiştir. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Bugün ben size dininizi kemale erdirdim ve üzerinize nimetimi tamamladım ve İslam dininden sizin için razı oldum. Maide suresi 3. ayet. Peygamber Efendimizin öldüğüne delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Şüphesiz ki sen de öleceksin ve onlar da ölecekler. Sonra siz ey insanlar Rabbinizin huzurunda mahkeme olunacaksınız. Zümer suresi 30. ve 31. ayetler. İnsanlar öldükten sonra tekrar diril, diriltecek, diril, dirileceklerdir. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Sizi topraktan yarattık ve tekrar ona döndüreceğiz. Ve bir kere daha sizi ondan çıkaracağız. Daha suresi 55. ayet. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah sizi yeryüzünden tıpkı bir bitki gibi çıkar çıkardı. Sonra ona sonra ona sizi döndürecek. Sonra sizi tekrar çıkaracak. Nuh suresi 17 ve 18. ayetler. İnsanlık tekrar dirildikten sonra hesaba çekilecekler ve amellerinin karşılığı verilecektir. Buna delil ise yüce Allah'ın şu sözüdür. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Bunların yaratılması ise Allah'ın kötülük edenleri yaptıkları ile cezalandırması, iyilik edenleri güzel iş işleyen iş işleyenleri de mükafatlandırması içindir. Necm Suresi 31. ayet. Kim yeniden diriltilmeyi yalanlarsa kafir olur. Buna denilirse yüce Allah'ın şu sözüdür. Kafirler inkar edenler yeniden dirilmeyeceklerini zannederler. De ki evet Rabbime yemin olsun ki siz tekrardan muhakkak ki diriltileceksiniz. Sonunda yaptıklarınızdan hesap haber edileceksiniz. Elbette ki Allah siz için onu yapmak çok kolaydır. Tekabun Suresi 7. Ayet Yüce Allah bütün peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndermiştir. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Biz insanlığa peygamber gönderdikten sonra Allah'a karşı kullanabilecekleri bir delilleri kalmasın diye müjdeleyici ve sakındırıcı peygamber gönderdik. Nisa suresi 165. ayet. İlk olarak bir din ile gönderilen peygamber Nuh aleyhisselam'dır. Buna delil ise Yüce Allah'ın şu sözüdür. Biz Nuh'a ve daha sonraki peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi şüphesiz ki da vahiy ettik. Nisa suresi 163. ayet. İlk şirkin çıktığı zaman Nuh Aleyhisselam'ın zamanı. İlk krası olarak da gönderilen insan Nuh Aleyhisselam. Muhakkak ki Allah Nuh Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün ümmetlere bir peygamber göndermiştir. Bütün peygamberler ümmetlerin yalnız Allah'a ibadet etmeye çağırmış ve tağuta ibadet etmeyi yasaklamışlar, yasaklamışlardır. Buna delil ise Yüce Allah şu Muhakkak ki biz her ümmete Allah'a ibadet edip tağutlardan kaçınmaları için bir peygamber gönderdik. Nahl Suresi 36. Ayet Yüce Allah bütün kullara tağutları inkar edip Allah'a iman etmelerini farz kılmıştır. Tağut kelimesinin anlamı hakkında İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle söylemiştir. Tağutun manası kulun haddini aşarak Allah'tan başka ibadet ettiği her mabut onun dışında emrine tabi olduğu kendisine tabi olunan ve kendisine itaat eden her şey tağut demektir. Tağutlar çok çeşittir. Başlıcaları 5 tanedir. Tağutların şeytan Allah ona lanet etsin birinci tağut. En büyük tavut şeytandır. İkincisi kendisine ibadet edilmesinden razı olan, ibadet edilen kimsedir. Üçüncüsü kendisini ibadete çağıran. Dördüncüsü, gaybden bir şey bildiğini iddia eden. Bugünlük kimler? Falcılar, fulcular, astrologlar, ka kainler, buruşçular falan. Bunlar Tağutlardır. Beşincisi de Allah'ın indirdiğinin dışında hükmedenler tağuttur. Bunun deliliği ise Yüce Allah'ın şu sözcülü. Dinde zorlama yoktur. Hak yol batıl yoldan ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder Allah'a inanırsa kopması mümkün olmayan en sağlam kulbu tutmuş olur. Allah çokça Allah inanır. Çokça her şeyi işiten ve bilendir. Bakarı suresi 256. ayet. La ilahe illallah'ın manası da budur. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işin başı İslam'dır. Direği namazdır. Ve direğin zirvesi ise Allah yolunda cihattır. Allah her şeyi en iyi bilendir sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sübhanike Allahumma ve bihamdik. Ve eşedü ve la ilahe illa ent. ve ilek. Üç esas kardeşler burada sona erdi. İnşallah birkaç kere tekrarlamakla e, bunu hıfz edebiliriz. Allah buna bizi muvaffak kılsın. Allah bize ecir yazsın. İnşallah e, vefatımızdan sonra da Firdes bizi Peygamber Aleyhisselamla birlikte buluştursun. Amin. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.